21. Kıyam Ayakta durma halinde kıraatı bitirmemek. Örneğin, rüküye varınca kıraatı tamamlamak. İntikallerde meşru olan zikirleri intikal tamam olduktan sonra yapmakta mekruhtur. Örneğin, kıyamdan rüküye giderken Allahu Ekber demeyip rüküye vardığında bunu söylemesi. 22. Nafili namazlardan her bir çifte Birinci rekatı ikinci rekattan uzun yapmak. 23. Bütün namazlarda ikinci rekatı birinci rekattan üç veya daha fazla ayet uzatmak. Nafile namazlarda üçüncü rekatın kıraatını birinci rekattan uzun yapmasında bir kerahat yoktur. Çünkü bu yeni bir nafileye başlamaktır. İkinci rekatın kıraatını 1. rekatten fazla yapmanın kerahatı nas'ın varid olmadığı namazlardadır. Hakkında nas varid olan namazlardaysa mekruh olmaz. 24. Farz namazın bir rekatında bir surenin tekrarlanması, başka sure ezberlemiş olanın iki rekatte aynı zamm-ı okuması da mekruhtur. Ama başka sure bilmeyenin her iki rekatta ezbere bildiği aynı suriye okuması vaciptir. Çünkü Fatiha'ya sure katmak vaciptir. 25. Okumuş olduğu surenin üstündeki suriye okumak. Mesela birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas suresini okumak. ikinci rekatta Leheb veya Kafirun suresini okumak. İbni Mesud radiyallahu an şöyle demiştir. Kur'an'ı ters okuyanın kendisinin kalbi tersine çevrilmiştir. Bir kimse kasıtlı olmaksızın birinci rekâatta Nas suresini okusa, ikinci rekâatta onu tekrar eder. Bunda bir kerahat yoktur. 26. İki rekatta kıraat etmiş olduğu iki surenin arasını bir sureyle ayırmak. 27. Namazda güzel bir şeyi koklamak, ancak kasta olmaksızın kokunun burnuna girmesinde bir kerahat yoktur. 28. Elbiseyle veya yelpaze ile bir veya iki kere yelpazelenmek. Çünkü bu huşuya aykırıdır. Ez-Zahira kitabında zikredilmiştir ki yelpaze ile yelpazelenmek tekrar edilmese de namazı bozar. Çünkü bu durumda namazda olmayan bir kimse namazda bu fiili yapana baktığı zaman onun kesin olarak namazda olmadığına hükmeder. 28. Secdede ve secdeden başka yerde ellerin ve ayakların parmaklarını kıbleden çevirmek. 29. Rukuda ellerini dizlerinin üzerine koymamak. İki secde arasında ve teşehüd halinde ellerini uylukları üzerine koymamak. Kıyam halinde elleri yanlarına salıvermek. 30. Namazda esnemek. Nitekim Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Sizden biriniz esnediği zaman güç yetirebildiği kadar onu geri çevirsin. 31- Gözlerini yummak Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz namaza durduğu vakit gözlerini yummasın. Ayrıca gözleri yummak, bakılması mendub olan yerlere bakmayı ortadan kaldırır. Oysa her bir uzuv ve taraf için namaz ibadetinden bir pay vardır. 32- Gözlerin göğe doğru kaldırılması, göğe bakmak Nitekim Enes İbni Malik radiyallahu Anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazlarında gözlerini göğe doğru diken topluluklara ne oluyor buyurduktan sonra bu konudaki sözleri o kadar şiddetli oldu ki nihayet şöyle buyurdu. Ya gerçekten buna son verirler veya muhakkak gözleri kapılarak görüş kaybına uğratılacaktır. 33- Gerinmek 34. Namaza aykırı az amelde bulunmak. Örneğin, namaz içinde az bir amelle üzerindeki elbiseyi çıkarmak, sarığı çözmek gibi şeyler fazla bir amelle yapılırsa namaz fasit olur. Namazda elbisesi veya bedeninin herhangi bir yeriyle oynaması da mekruhtur. 35. Namazda bit veya pire tutmak ve onları öldürmek. Karınca ve pire gibi bir şeyin ısırmasıyla namaz kılana bir eziyet olursa, onu tutup atmasında bir kerahat yoktur. 36. Sünnet olan kıraatı men edecek altın gibi erimeyen bir şeyi ağzına koyması. Bu şey kıraatın aslını men ederse namaz fasit olur. 37. Sarığın dolamı üzerine secde etmek. Bu, Sarık alın üzerinde olduğu zamandır. Eğer sarık başın üzerinde olur da onun üzerine secde ederse ve alnı yere değmezse namazı sahih olmaz. Avamın çoğu maalesef bunu yapar. 38- Üzerinde insan veya hayvan resimleri bulunan bir elbiseyle namaz kılmak. Bunun mekruh olduğunun delili Cibril hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Cibril aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden yanına girmek için izin istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, gir dedi. Cibril aleyhisselam, Senin evinde üzerinde resimler bulunan bir perde varken ben nasıl girerim? Ama şüphesiz ya kafaları koparılır ya da çiğnenen bir halı yapılırlarsa o zaman biz gireriz. Biz melekler topluluğu, ''İçinde resimler bulunan eve girmeyiz.'' dedi. Ebu Talha radiyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. ''Melekler içinde köpek veya resim ve heykel bulunan eve girmezler.'' Enes radiyallahu anh'ın hadisinde şöyle denilmiştir. Ayşe radiyallahu anh'ın ince bir örtüsü vardı ki, bu örtüyle evinin bir tarafını örtmüştü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Bu perdeni benden yok et. Çünkü bunun üzerindeki resimler namazımda sürekli gözüme takılıyor.'' buyurdu. Bir resim bakıldığı zaman görülmeyecek kadar küçükse, adeten bu tür resimlere ibadet edilmediğinden mekruh olmaz. Giydiği resimli bir elbisenin üzerine resimsiz bir elbise giyeninki, Mekruh Olmaz Namaz kıldığı yerde resim ayaklarının altında olursa mekruh olmaz. Çünkü bu saygı değil, hakaret ifadesidir. Resim belli olmayacak şekilde bir yüzük üzerine nakşedilmişse mekruh olmaz. Başının üstünde, sağında, solunda, önünde ve hizasında bulunan resme doğru namaz kılmak mekruhtur. Paralar üzerinde bulunan resimler hususunda fukaha ihtilaf etmiştir. Kadi Riyaz rahimehullah bu resimler meleklerin eve girmesini menetmez görüşünü benimsemiştir. Ona göre bu husustaki hadisler tahsis edilmiştir. Nevevi rahimehullahsa bu hadisler umumi olduğu için meneder demiştir. Bu meleklerden murat rahmet melekleridir. Hafaza melekleri değildir. Zira onlar İnsandan hiçbir zaman ayrılmazlar. Ancak cinsel ilişki ve helaya girme esnasında ayrılırlar. Başı kesilmiş veya kendisi olmadan yaşayamayacağı bir uzvu yok edilmiş olan bir resimle, bitki ve benzeri ruhu olmayan varlıkların resmiyle namaz kılmak mekruh değildir. Hiç şüphe yok ki bir Müslüman resimlere ve heykellere tapınmayı aklından bile geçirmez. Fakat puta tapan milletlere muhalefet eseri göstermek ve zihnini az çok meşgul edecek şeylerden namaz kıldığı yeri uzat tutmak dinimizin yüksek hikmetinin gereğidir. 39. Burnunda bir özür bulunmadığı halde sadece alın üzerine secde yapmak. 40. Yolda namaz kılmak. 41. Hamamda ve helada namaz kılmak. 42. Mezarlıkta Namaz Kılmak İbni Ömer radiyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi yerde namaz kılınmasını yasaklamıştır. Çöplüklerde, hayvan kesilen yerlerde, kabristanda, yol kenarında, hamamda, deve ağıllarında ve Beytullah'ın üstünde. Ayrıca kabristanda namaz kılmada Yahudilere benzemek vardır. Nitekim Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edinmişlerdir. Kabristan'da namaz kılmanın kerahati kabir namaz kılanın önünde olduğu zamandır. Kabir arka tarafta veya üst tarafta olursa bir kerahat olmaz.'' Kabristan'da namaz kılmak için hazırlanmış olan, içinde necaset ve pislik bulunmayan yerde namaz kılmak mekruh değildir. Mutlak olarak peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu yerde namaz kılmak mekruh değildir. Mişkat şerhinde ifade edildiğine göre, Hacer-i ile Zemzem arasında yetmiş peygamberin kabri vardır. 43. Sahibinin rızası bulunmaksızın, başkasının yerinde namaz kılmak. Eğer yerin sahibi zimmi, yani İslam devleti idaresi altında yaşayan bir gayrimüslim olursa, mutlak olarak, yani yer ekili olsun veya olmasın, orada namaz kılmak mekruhtur. Yerin sahibi eğer Müslüman olursa, toprak ekili veya boş olsun, aralarında bir dostluk yoksa veya sahibi kötü huyluysa, Orada da namaz kılması mekruhtur. 44. Necasete yakın olan bir yerde namaz kılmak. 45. Küçük ve büyük abdest veya yerlenme sıkıntısı bulunduğu halde namaza başlamak. Hatta böyle bir sıkıntı namaz esnasında meydana gelecek olsa bakar, eğer abdest alıp namazını kılacak şekilde vakti müsaitse, namazı keser, sıkıntısını giderir, sonra abdest alır, yeniden namaza başlar ki, kalp huzuruyla namazını kılmış olsun. 46. Cemaatin kaçması veya vaktin çıkması gibi durumların dışında, elbisesinde, bedeninde veya namaz kıldığı yerde, namazın sıhhatini men olmayan miktar necasetle beraber namaz kılmak. Bu miktarsa, hafif necasette, Elbisenin dörtte biri, ağır necasette ise dirhem miktarından daha aşağı olandır. 47. Kirlenmesinden sakınılmayan iş yapılırken giyilen kirli elbiseyle namaz kılmak. Nitekim Ömer radıyallahu an bu şekilde namaz kılan bir adamı gördüğünde, Söyle bana, seni bir kısım insanlara göndermiş olsaydım, ''Bu elbiseni giymiş olarak onlara uğrar mıydın?'' diye sordu. Adam, ''Hayır'' deyince, Ömer radıyallahu an ''Allah Celle Celaluhu kendisi için süslenilmeye daha hak sahibidir.'' dedi. 48. Tembellikten dolayı başı açık olarak namaz kılmak. Tembellik, başörtmenin kişiye ağır gelmesidir. Başı örtmeyi önemli bir şey saymayarak örtmemekte böylece mekruhtur. 49. Mübah bir yemek hazır olduğunda namaza başlamak ama vaktin çıkmasından korkulursa namaza başlar. 50. Zihni meşgul edecek ve huşuyu bozacak şeylerin mevcut olduğu esnada namaz kılmak. Namazı tam bir huşu içerisinde kılmak için huşuyu engelleyen her şeyi ortadan kaldırmak gerekir. Hatta namaz kılmak için mescide giren bir kimse, arka tarafa koyması durumunda ayakkabılarının çalınabileceği düşüncesiyle tedirgin olacaksa, bunu bilerek böyle yapması mekruhtur. Zira bu da kalp huzurunu bozar. 51. Okuduğu ayetleri, ruku ve secde tesbihlerini elle saymak. 52. İmamın bütünüyle mihrabın içinde durması ve mihraba gömülmesi ayakları mihrabın dışında olduğu halde mihrabın içine secde etmesinde ise bir kerahat yoktur. Kerahatın sebebi imamın cemaatten yer bakımından ayrıcalığa sahip olmasıdır. Çünkü bunu ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar yapar. Yer darlığından dolayı imamın mihrabın içine gömülecek şekilde namaz kılmasındaysa bir kerahat yoktur. 53. Boşluğu olan safın arkasında namaza durmak Çünkü Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim saffın açığını kaparsa Allah onu bu sebeple bir derece yükseltir. 54- İmamın cemaatten yarım metre kadar yüksekte bulunması 55- İmamın cemaatten yarım metre kadar aşağıda bulunması 56. Namaz kılanın önünde içinde kor olan tandır veya ocağın bulunması. Bu şekilde namaz kılmak ateşe tapan mecusilere benzemektir. Muma, kandile ve lambaya karşı namaz kılmaktaysa bir kerahat yoktur. 57. Namaz kılanın önünde uyuyan kimselerin bulunması. 58. Kendisine zarar vermediği halde namaz esnasında alnındaki toprağa silmesi. 59. Namazda Fatiha'dan başka bir suret tayin edip başkasını okumaması. Ancak kolayına geldiği için veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıraatıyla bereketlenmek için okursa mekruh olmaz. İmam-ı Rahimehullah bu kerahati bu sureden başkasını okursa namaz caiz olmaz diye itikat ettiği zaman kaydıyla kayıtlamıştır. Eğer buna itikat etmezse tayinde bir kerahat yoktur. 60. Namaz kılanın önünden geçilebileceğini zannettiği yerde önüne sütre koymaması. İşte bunlar 60 madde namazın mekruhları arasına girer. Namazı bozan şeyler. İbadetlerde fesat ve butlan birdir. Bu yüzden fasit olan bir ibadete batıl da denir. Bir namazın rükünlerinden veya şartlarından herhangi birinin bulunmaması namazın fasit olmasını gerektirir. Bunların dışında namazın fesadını gerektiren bir takım davranışlar da vardır ki bunlara namazı bozan şeyler denir. Bunlar, birincisi namazda konuşmaktır. İster kast olsun, ister yanılarak veya unutarak olsun konuşulan ya gibi bir mana ifade etmeyen iki harfle bile olsa namaz bozulur. Çünkü Muaviye i̇bn Hakem Es-Sülemi radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki bu namazda insanların kelamından en ufak bir şeyin bulunması uygun olmaz. Bir kimse yanılarak namazını tamamladığını zannederek henüz tamamlamadan namazdan çıkmak için selam verse namazı bozulmaz. Rekat kaybı olan imamla beraber selam verse bakılır. Eğer kaza edeceği rekat veya rekatları hatırlayarak böyle yaptıysa namazı fasit olur. Eğer unutarak yaptıysa namazı fasit olmaz. Yatsın namazı kılan bir adam iki rekatın başında Bu namazı teravih namazı zannederek selam verse veya öğle namazında iki rekatın başında o namazı cuma namazı zannederek selam verse veyahut mukim yani yolcu olmayan bir kimse kendini yolcu sanarak iki rekatın başında selam verse bu namazları yeni baştan kılar. Bir kimse dördüncü rekat olduğunu zannederek İki rekatın başında selam verse, namazına devam eder ve sonunda sehiv secdesi yapar. Bu iki meselenin birincisinde namazın aslında yanılma vakı olduğu için fasit olmuştur. İkincisinde ise namazın vasfında yanılma olduğu için fasit olmamıştır. 2. İnsanların sözlerine benzer sözlerle dua etmek. Bundan maksat, insanlardan istiyorlar.